İki evimiz var, birinde kendimiz oturuyoruz, diğerini ise kiraya verdik. Zekata hesaplarken bir ev üzerinden mi yoksa iki ev üzerinden mi hesaplamalıyız <gülüyor> yani? ya da sadece kira bedelini mi dikkate almalıyız demişler hocam. Şimdi defa e, oturdukları ev havacı de ona hesabı katmayacaklar. Hı hı. İkinci evi gelir getiren bir akar olarak e, alacağız ve kira bedelini, yani kirası kaç lira ise... Adamın başka gelirleri de varsa, işte evinin kira geliri, maaş geliri, başka gelirleri varsa, bunların üzerinde yaptığı tasarruf 80 gram altını buluyorsa, 80 gram şimdi 130 lira 8 bin 10 bin 500 lira filan aşağı yukarı. yukarı. 10 bin 500 lirayı bulmuş ise, yani ite, yeme, içme, giyme, barınma, borç vesairenin dışında, 10.500 lira birikmiş parası varsa, bunun üzerinden de bir hicri yıl geçmiş ise hı hı. yani e, 355 gün geçmiş ise bunun üzerinden zekat verecekler. Yoksa dairen, yani dairesinin veya binasının e, mülkiyet değeri üzerinden kirayı vermeyecekler. Eğer daire alıp satıyorsa o zaman ancak e, dairenin fiyatı üzerinden zekat vermeleri gerekir. Yani kirayı verdikleri dükkanın evin gelirini başka gelirlerle birlikte lisab miktarinin ulaştıktan sonra üzerinden bir yıl gelince yüzde iki buçuk hesabıyla verecek. zekatını verecekler. Evet.